Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. İki cihanda muratlarınıza erdirsin cennetiyle cemaliyle müşerref edesin. Hazreti Ali Efendimiz rəddi Allahu mezhep imamı Ahmed ibn Hanbel'in Efendim naklettiği bir hadisi şerifle başlayayım sohbetime. Müjdeli bir hadisi şerif herkese hepimize efendim e, sevinç verir bu haber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Yecburu Rabbu min abdihi iza kale: Rabbegfir li ve yekulu: Alime abdi ennehu la yaghfiru zunube gayri." Sadaka Rasulullah fi ma kal, ev kal. Allah peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Hz. Ali Efendimiz'le cennette buluştursun. Efendim, e, tabi rivayet edenler, kitaba yazanlar, okuyanlar, dinleyenler hep sevap kazanıyorlar. Efendim, e, buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu Rabb, Rabb. min abdihi kulunu beğenir. Kulunun hareketini beğenir. Yüce bu Arapçada e, şaşırmak manasına da gelebilir. E, ta acübetmek manasına da gelir. Ama hayran olmak, beğenmek, sevmek manasına da gelir. Min haficeriyle Türkçe'ye biraz aykırı gibi görünüyor. Yani Rab abdinden i eder yani şaşırır veya ona memnun olur sever efendim e, hoşlanır manası minle kullanılması biraz Türkçe'nin e, cümle kurma bu manadaki fiille cümle kurma e, şeklini ters düşebilir Arapça'da böyle şeyler vardır efendim mesela denevtü minel babi deniliyor Arapça'da. Kapıdan yaklaştım. Yani kapıdan yana yakınlaştım manasına. Kapıya yaklaştım diyoruz biz. E haliyle kullanıyoruz. Onlar den haliyle kullanıyorlar. Bunları iyi e, anlaşılsın diye söylüyorum. Yücubur rabbu min abdihi izakale rabbik Kul Rabbim beni mağfiret dediği zaman e, Rab kulundan memnun olur, hoşnut olur. Beğenir, sever kulunu. Rab ne demek? Efendim e, Sahip manasında kullanılıyor. Arapçada. Mesela Rabbul Mal, mal sahibi. Rabbuddar, ev sahibi gibi. Bu doğrudan doğruya. Malik, sahip manasında kullanılıyor. Efendim, e, tabi e, Yaradanımız, Mevlamız, Allahu Teala Hazretleri, her şeyimizle, bütün varlığımızın, her şeyiyle, her yönüyle, Efendim maddesiyle, manasıyla, her şeyine sahip, sahibimiz, malikimiz, halikimiz. Efendim bir de Rab kelimesi, terbiye ve riba kelimeleriyle ilgili, o kökten gelmiş, yani bir varlığı basit durumdan alıp besleyip geliştirip yükseltip olgunlaştırıp efendim ilerletmek manasına. E, tabii o da doğru. Çünkü kainattaki bütün oluşumları olduran Allahü Teala Hazretleri ve biz küçücük bir bebek iken hatta daha önce de bir hücre iken bizi böyle e, milyonlarca milyarlarca efendim hücreden hatta hücreler de atomlardan meydana geldiğine göre rakamlarla ifade edilemeyecek küçük varlıklardan Cenab-ı Mevla Rabbımız, Yaradanımız bizi yaratmış geliştirmiş bir de doğduktan sonra da doğumdan önce de efendim gelişme var doğduktan sonra da küçük bir bebek nerede yetişkin bir efendim büyük nerede tabi bizi böyle besleyip geliştirdiği için o manası da doğru Rabbül Alemindir, Rabbul Nasdır, Rabbü Kulli Şeyin ve Melik Hıdır, Allahu Teala Hazretleri. Ee, biz Ya Rabbi deriz veya doğrudan doğruya Rabbi deriz. Rabbi sonundaki b esre esre bıtekeli myesi yani benim Rabbim manasını benim manasını ifade eden ye harfi düştüğü halde gene o manaya gelir. Efendim, ye bu rabbim affi izakale rabbigfirli. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle dediği zaman Allah o kulundan, e öyle diyen kulundan hoşlanır. Neden? Hoşlanıyormuş. Anlıyoruz ki hadis-i şerifte ve yekulu ve buyurur ki Allah Teala Hazretleri "Alime en ennehu la yaghfiru ve gayri" Kulum aferim Benden başkasının günahları mağfiret etmediğini bildi der Allah-u Teala Hazretleri. tabii bu da bir şuurdur, bir idraktır. Çünkü bazı insanlar Allah'ın varlığını anlayamıyor, birliğini anlayamıyor, hikmetlerini anlayamıyor. efendim e, Olaylar onun e, kudretiyle, hikmetiyle olduğunu anlayamıyor. Çeşitli anlayışsızlıklar var, idraksizlikler var. Efendim bilgisizlikler var, cahillikler var. Ama çok yüksek insanlar. Yani evet, inkarcılar var. Efendim Tanrı bilmezler, haddini bilmezler, Tanrı tanımazlar var. Efendim her şeyi inkar edenler var, nihilistler var, ateistler var artık bu şey tarihinde, fikir tarihinde. Felsefe, tefekkür, düşünce tarihinde çeşitli cereyanlar ta ilk çağlardan beri mevcut olmuş. Tabi atçılar var, efendim e, şeyler var, efendim panteistler var, efendim e, bunların hepsi bir anlayış ama doğru değil, doğrusu yeri göğü böyle hikmetle böyle düzenle böyle mükemmellikle böyle güzellikle yaratan Rab. Onun için bu da Rab kelimesi kullanılmış. Yani bu hale getiren, düzenleyen, geliştiren, büyüten efendim, bu olgun seviyesine ulaştıran yüce Yaradanımız. Bu bunu anlayabilmek Allah'ın da hoşuna gidiyor. Çünkü Allah Teala Hazretleri kullarını dünyaya imtihan için göndermiştir. İmtihanın ana ana noktası da kenar Hakk'ın varlığını anlayabilmektir. Evet, e, her şeyin varlığı böyle insanların alıştığı şekilde efendim gözünün önünde olmayabiliyor. Mesela tabağın içinde elma varsa masanın üstünde efendim sofrada adam anlıyor tamam. Karşımda masa var, masanın üstünde tabak var, tabağın üstünde elma var. Ama e, her şey böyle görünmüyor. Mesela elektrik görünmüyor ama elektrik de var, kuvvet var. Yer çekimini birçok insanlar çağlar boyunca anlayamamışlar da sonradan bazı alimler bulmuşlar, fizikçiler bulmuşlar. Yer çekimi var. Bizim yeryüzünde durmamız neden? Yer bizi kendisine çekiyor. Gravite dediğimiz yer çekiminden dolayı biz fezaya dağılıp gitmiyoruz. efendim. Halbuki dönen şeylerin merkez kaç kuvveti vardır? Ama kütlelerin de çekimi vardır. efendim. Bunlar hep ileri insanların bildiği, alemlerin, fizikçilerin bildiği şeylerdir. Belki bir şey anlayamaz. Hala tahsil görmemiş avamdan insanlar anlayamaz ama bu böyledir. İşte Cenab-ı Hakk'ın varlığını anlamak da, yani biraz yüksek bir duygudur. Bilgi, bilgin olmak lazım. Arif olmak lazım. Efendim, e, sağlam düşünen insan olmak lazım. O anlar. İnkar ediyor. İnkar ediyorsun ama inkarcılık bilime aykırıdır. Çünkü kainattaki düzeni izah edemezsin. Kainatın nasıl oluştuğunu izah edemezsin. Çünkü hiçbir şey sebepsiz olmuyor. O sebep e, asıl sebep illeti ula der. Eski Müslüman hakimler, filozoflar, feylesoflar asıl sebep, ilk sebep varlığın mebdei efendim işte Cenabı Mevla. O yarattığı için Onu onu şey yapmazsan, ikrar etmezsen, kabul etmezsen, anlamazsan kainatı da anlayamazsın, izah edemezsin. Bunlar e, uzun uzun müzakere edilmiştir. Felsefe kitapları, felsefe kitaplarında da hele hele efendim Avrupalılar da istifade etmişlerdir. Bizim alimlerimizin bu konulardaki fikirlerinden, Gazali'lerden, İbn İbn Yürcütlülerden böyle büyük düşünürlerimizden Avrupa çok etkilenmiştir. Onların kendi filozoflarının söylemiş gibi efendim kitapların yazdığı pek çok şeyin arkasında aslında İslam alimlerinin ee, o konudaki asıl bilgileri vardır. Mesela bize kan deveranını yani insanın vücudunda kan damarları olup da kanın devrettiğini e, kalpten ciğere, ciğerden vücuda, vücuttan tekrar kalbe efendim e, böyle büyük dolaşım, küçük dolaşım diyoruz. Bunu İspanyalı Müslüman alimlerden Avrupalılar öğrendiler. Ondan sonra bir isim söylediler. Falanca buldu. Halbuki Müslümanlar bulmuştu. Amerika'yı ilk önce Müslümanlar buldu. Gemilerle gittiler, geldiler. Efendim, nice defalar haber getirdiler. coğrafya kitaplarına yazdılar. Kristof Kolomb da efendim İspanya Kraliçesinin huzuruna çıktı. Müslümanlar gidip geliyorlar. Şuraya biz de gidelim dedi. Efendim, gemide isyan çıktığı zaman günlerce yolculuk esnasında Müslümanlar doğru söylerler, yalan söylemezler, kitaplarına yazmışlar, böyle bir şey var, Sabrediniz. Ee, işte bir zaman gelecek bu deniz bitecek, bir karaya ulaşacağız falan diye efendim gemide isyan çıkacak iken teselli verdiğini onların kitapları yazıyor. Sonra Amerika'ya onlar gittikleri zaman orada hazır şeyler buldular, yerleşmiş insanlar buldular. Arap efendim yazısıyla yazılı, oralarda şeyler bulundu. Efendim paralar bulundu. E, bunların hepsi saklanıyor. Amerika'yı Christopher Columbus keşfetti diyorlar yanlış. Efendim Kan Devranını efendim Harvey buldu yanlış. Efendim bilmem e, yani saklıyorlar gizliyorlar. Efendim bilmem e, çiçek aşısını bilmiyorlardı eskiden. Ülkelerinde çiçek hastalığı salgını oluyordu ve bir şehre geldiği zaman şehrin kısmını alıp götürüyordu. üçte birini yarısını çiçek hastalığından kurtulamıyorlardı çok bulaşıcı. ölüyorlardı ama o zaman Osmanlılarda Kafkasya'da e, hacı teyzeler efendim yaşlı e, teyzeler e, çiçek aşısı yapıyorlardı çocukların kollarını cırt, cırt çiziyorlardı ve e, bu hastalık ölüm ölüm şey yapan efendim getiren bir salgın olmuyordu. Efendim vücutta gözde yüzde efendim körlük yüzde çukurlar çukurluk meydana getiren korkunç bir hastalık olmuyordu yani e, çok hafif geçiyordu bitiyordu e, dediler ki efendim şak aşısına Edward Jenner buldu hayır Müslümanlar Müslümanlardan öğrendiler hatta Fransa'da papazlar ayağa kalktı siz Müslüman adetlerini buraya sokuyorsunuz olmaz böyle şey diye ama sonunda hepsi kabul etti. İngiltere Kraliçesi efendim ilk önce mahkumlar üzerinde uygulattırdı. Dur bakalım şu Müslümanların adeti nasılmış diye. Ondan sonra kendi çocuklarını aşılattı. Ahali tahassülüyle reddederken yani her şey tam söylenmiyor. Büyük alimlerimizden çok istifade etmişler. Onların fikirlerini okumuşlar. Hala okuyorlar. Hatta Müslüman olmuş bir Amerikalı demiş ki bizim arkadaşlara yani siz kendi medeniyetinizin tarihini iyi okuyun. Sizin medeniyetinizin dairesi içinde, çağları içinde, efendim hudutları içinde çok büyük insanlar, çok büyük mütefekkirler yetişmiş. Ben onlara okuyorum, siz de okuyun diyor. Yani batılı bir Müslüman olmuş kişi, efendim aslı ama gevşek Müslümanlığın kıymetinden haberdar olmayan bir böyle... Efendim bilgisiz Müslümana nasihat etmiş böyle. Demiş ki okuyun siz büyüklerinizi. Ben demiş İmam Şatibi'yi okuyorum şimdi demiş. Hayranım demiş. Ama o ötekisi İmam, İmam Şatibi'yi bilmiyor. Yani bizim Türkiye'de de kaç kişi bilir şu anda İmam Tabi Elhamdülillah İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri, ilahiyat Fakülteleri tabi İslam'ı bilen efendim eski yazıyı bilen Osmanlıcayı bilen Efendim tarihi bilen insanların yetişmesine sebep oldu. Onlar biraz yüzümüzü güldürdüler. Yani bu koyu cahillikten kurtuldu e, halkımız yoksa onlar da işte bu İspanya'daki vesairedeki gibi olacaklardı. Onu çözeceklerdi yani kendi değerlerini bilemeyeceklerdi. Ben hatırlıyorum İmam Hatip okulları ilk kurulduğu zaman münazaralarda, bilgi yarışmalarında hep birinci oluyorlardı. Validen eskiden İstanbul'un meşhur bir valisi vardı Fahrettin Kerim Gökay diye. Hem vali hem belediye başkanıydı. Boyu küçük diye efendim böyle karikatürlerde öyle çizilirdi ama efendim e, profesördü. E, yüksek bir kişiydi. Bilgili bir kimseydi. Altın saat verdiğini hatırlıyorum ben. Şimdi profesör olan bazı kardeşlerimiz o zaman İmam Hatip okulunda şeydi. Öğrenci olmuşlardı. Ateş gibi böyle gayet güzel şey yapıp Efendim, başarılı oluyorlardı. Çok faydalı insanlar yetiştirdi. Bu okullar, İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitü, Enstitüleri, iki fakülte bitiren çok çok değerli insanlar yetiştirdi. Çok büyük bir hizmet. Çok değerli, çok faydalı, çok milletimizin efendim yüzünü güldüren efendim, müesseseler idi. Dünyada umumiyetle reklamı, yayını Propagandayı elinde bulunduranlar gerçekleri saklayabiliyorlar veya çarpıtabiliyorlar ya da kendilerini çok göklere çıkartıp efendim e, haddinden fazla efendim hayranlık eee ediyorlar. E, layık olduklarından çok fazla. E, ya da efendim e, iyileri çok kötüleyip onları yerin dibine batırıyorlar ama işin aslı öyle değil. Tabii e, yurt dışına çıkan Amerika'da okuyan, İngiltere'de okuyan kardeşlerimiz var. Bizim tanıdığımız efendim Almanya'da doktora yapan kardeşlerimiz var. Onlar oralarda dünyayı biraz daha Türkiye'nin dar efendim çerçevesinin dışında ayrı manzaradan gördükleri için, dünyanın başka yerlerinden gelmiş başka Müslümanlarla da oralarda tanıştıkları için, Avrupa'yı da tanıdıkları için, orada da yüksek tahsil yaptıklarından İslam'ın hak dini olduğunu, çok güzel olduğunu, Avrupalıların bile beğendiğini Efendim, beğenenlerin çok cesur olanların, durumu müsait olanların Müslüman olduğunu, bazılarının da bazı bağlardan, engellerden dolayı hak din olduğunu kabul etmekle beraber efendim Müslümanlığa filan adım atıp girmediklerini gördüler ve İslam'ın kıymetini öyle anladılar. Amerika'da bizim arkadaşlara bir papaz demiş ki, yani biz biliyoruz evet yani İslam hak dindir, Hazreti Muhammed hak peygamberdir ama Efendim işte ne yapalım buranın bu ülkenin şartlarına göre biz de böyle hizmeti böyle getiriyoruz filan gibi. Evet bütün bunları efendim e, niçin söylüyoruz? Bazı insanlar Allah'ın varlığını, birliğini anlayamıyor ama anlayamaması onların kusurları. Anlayanlar derin derin efendim aradığını bulanlar da var tabii arayan Mevlasını da bulur. Belasında bulur demiş e, efendim atasözümüz. Evet bizim ...böyle kerametleri zahir... ...Evliyaullah tarihimizde... ...nice mübarek insan var... ...bütün cihanın hayran olduğu kimseler var... ...Mevlana'lar, Yunuslar gibi... ...uluslar arası efendim... ...büyük Müslümanlar var, şöhretler var... ...Evliyaullah kerametlerini... ...herkes biliyor... ...işte onlar Mevlasını... ...Efendim Rabbini bulup kavuşmuş... ...Efendim onun sevgisini... ...rızasını kazanmış... ...insanlar oluyorlar... Ee, o da yüksek bir idrak işte. İdrakliler var, idrak edebilenler var, edemeyenler var, arayanlar var, aramayanlar var, aradığını bulanlar, bulduğuna kavuşanlar da var. allah Teala Hazretleri marifeti olanı, yani marifetullah'a sahip olanı seviyor. Burada da buyuruyor ki, kulum benden başkasının günaha affedici olmadığını bildi, aferin diyor. Ve beğeniyor kulunu. Seviyor. Yani, halbuki kul suçlu da. Suçlu olduğu için Rabbil Firli diyor. Ya Rabbi benim günahım var. Beni mağfiret eyle, ile diyor. Allah onun günahına bakmıyor da kendisinin Rabb olduğunu anlayıp kendi dergahına yönelmesine kendisinden af dilemesine e, bakarak onu seviyor ve ondan hoşunu doluyor, beğeniyor. Bu çok önemli. Aziz ve Muhterem kardeşlerim. Bazı insanlar Efendim, e, bu önemli noktayı e, kavrayamıyorlar. Yani Cenab-ı Hak ne kadar günahkar olursa olsun, kul tevbe etti mi, mağfiret diledi mi, hoşnut olur, sever. Onun için, ey kardeşlerim, ey hayatında çeşitli hataları yapmış olan e, dinleyiciler, evet, hata yapmamak daha iyi, keşke Melek gibi yaşasaydık, melek gibi bir çocukluğumuz olsaydı, delikanlılığımız olsaydı, efendim, ondan sonra e, melek gibi bir evliliğimiz olsaydı, melek gibi bir efendim, olgunluk çağımız olsaydı filan, a, pür nur bir ihtiyar olsaydık ama öyle olmuyor. İnsanoğlunun çeşitli hataları, kızgınlıkları, kusurları, dargınlıkları, günahları oluyor. Anasına isyan ediyor, kardeşiyle darılıyor, babasına efendim bilmem, ee, evlatlık yapmıyor veyahut hanımına sadakat göstermiyor veyahut efendim, evladına babalık vazifesini yapmıyor, eve gelmiyor kumara, içkiye parayı yatırıyor, kadıncağızı efendim, dövüyor filan yani olabiliyor bunlar yani hayatta görülüyor iyi şeyler değil efendim e, görülebiliyor peki hata etmiş olan bir insan ne olacak yani battı mı, mah oldu hayır Tevbe ederse Hatasını anlarsa Allah'a yönelirse Allah affediyor Bunu bilin ey dinleyiciler Ey efendim hata işlemiş olan Kardeşlerim ümitsizliğe düşmeyin Hatta Ümitsizliğe düşmek haram Ümitsizliğe düşmek Yani Allah artık beni affetmez Erenköy'de biz deniz kenarına gitmiştik Küçüklüğümüzde Efendim filosof gibi bir adamdı derin derin konuşuyordu Oradan duymuştum çocukluğumda diyordu ki Allah beni affetme çok günahım var. Hiç böyle bir söz şey söylemek doğru değil. Çünkü Allah'ın kimi affedip, affetmeyecek, kulun kararlaştıracağı bir mesele değil. Allah bilakis Kur'an-ı Kerim'de günahları mağdur et, edeceğini bildiriyor. Ama kendisini bileni, kendisine inananı, kendisine efendim, iman edeni seviyor. Kendisini bulamayanı o kadar dangalak o kadar efendim cahil o kadar uzak. Peki bu nimetleri sana kim veriyor? Bu hayatı kim verdi? Öldükten sonra kimin huzuruna gideceksin? Bunları de efendim sen imtihanı kazanamadın diyor. Layık olduğu efendim e, muameleyi yapıyor ona. Hatta Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş e, bu konuyu sanıyorum bir yönden daha e, tamamlayacak bir diğer hadis-i şerif. Yuazzebul الْمُزْنِبُونَ فِي النَّارِ عَلَى قَدْرِ النُقْسَانِ اِيْمَانِهِمْ diyor Peygamber Efendimiz. Bunu dikkatle dinleyin lütfen. E, farkı anlayarak, yani farklılığı anlayarak e, zihninize alın. Efendim hafızanıza nakşedin bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yuazzebul الْمُزْنِبُونَ فِي finler, Günahkarlar, günah işlemiş olanlar zemb -i iştemiş olanlar müsnip kullar. Efendim cehennem ateşinde azaba uğratılırlar. Azaplarını çekerler, cezalarını çekerler, görürler. Ama bundan sonrası ilginç. Ala kadri imanihim. Yani günahlarından dolayı demiyor Peygamber Efendimiz imanlarındaki noksanlıklarından dolayı efendim o miktara göre, yani noksanlığın derecesine göre azabı az veya çok olur. Ondan azap görürler diyor. Yani e, imanın olması önemli. İmanın noksanlığı asıl felaket. Onu herkesin anlaması lazım. Yani şimdi eğitimden çok çeşitli. Rusya'da öyle eğitim var ki, efendim e, din afyondur. Efendim aslı esası yoktur dinlerin hepsini siliyor. Yani tanrı yoktur vesaire filan gibi bunlar mektepte okutulan şeyler. Tabi onların o dinsizliği yani tanrı bile tanımamaları, efendim, komünistliği, ateistliği, inkarcılığı, efendim, olumsuzluğu, çeşitli kitaplarla, çeşitli propagandalarla çeşitli telkinlerle efendim çeşitli çalışmalarla başka ülkelere de saçırıyor mesela Afganistan'a nasıl saçırıyor neden çünkü Afganistan'dan bazı efendim insanlar gidiyor Vaskova'da tahsil görüyor hadi o fikirleri alıyor Afganistan'a bulaştırıyor. İşte Babrak Karmal'si'nden gibi yöneticiler geldi geçti biliyorsunuz. Efendim e, Afganistan'ı felakete sürükleyen insanlar. E, çeşitli ülkelerde çeşitli Efendim o akımlara kapılmış insanlar oluyor. Sonra mesela biliyorsunuz Fransa'da e, efendim meşhur filozof efendim e, ilk önce efendim, sosyalist olmuş, komünist olmuş ama ondan sonra o, onu da iyice tanıdıktan sonra, o konuda kitapta yazdıktan sonra Roger Garbi, ondan sonra e, İslam'ın hak olduğunu anlayıp İslam'a gelmiş. Evet, yani İmanın noksanlığı derecesine göre, noksanlığının miktarına göre cehennemde günahkarlar ondan azap görüyor. Tabi bu ne demek? Biraz da şu yönünü hatırlatalım işin. Ee, i̇nsan günahı neden işliyor? Günah işlediği sırada insanın imanı içinde durmuyor. O anda iman ona hakim değil. Başının üzerinde Efendim, günahı işliyor. Ondan sonra aklı başına geliyor. Yani imanı engelleyecekti aslında o günahı yapmayı. O hırsızlığı, o ıı, şiddeti, o zulmü, o haksızlığı, efendim, o günahı işlemeyi imanı engelleyecekti. O anda imanı susturuyor. iman gidiyor. O anda imandan sıyrılıyor. İman daha doğrusu ondan çıkıp gidiyor. O günahı işliyor. Ondan sonra aklı başına geliyor. Ondan dolayı da ahirette cezabı çekiyor. Çünkü eğer affet beni yarabbi ben hata ettim derse Allah'ı bilip de iman edip de affon edilerse Allah affedince o zaman e, günah siliniyor. Oradan da anlayabiliriz işin e, mahiyetini aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için imanınızı sağlam tutmaya çok dikkat edin. İslam'a sımsıkı sarılın. efendim Yani Yunus Emre'nin hani sözü var eğer beni öldürseler, yaksalar efendim, güllerimi havaya savursalar gene efendim, güllerimin zerreleri bile ya Rabbi ben seni istiyorum, ben seni istiyorum der diye şiiri var ya. Onun gibi efendim, aşıkı sadık olmak lazım yani sadakatli Müslüman olmak lazım. Sadakatsiz, dönek, vefasız olmamak lazım. İmanın hak olduğunu, efendim, Allah'ın varlığını, birliğini, peygamber efendimizin hak peygamber olduğunu anladıktan sonra ateşten hendekler yapmışlar eski ümmetleri ateşten hendeklere atmışlar. Efendim çeşitli işkencelere uğratmışlar. Bazı peygamberleri kitaplar yazıyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı tesireyle biçmişler, şehit etmişler. Yahya Aleyhisselam'ı şehit etmişler. Ama şehit de olsa efendim yani canı gitse bile insanın imanda sahip olması lazım. Şehidin çok kıymeti var yani öyle şehit olarak ölmek de çok büyük bir nimet. Çünkü eee Yaşka şehit şehidü fi sevînemin ehli beytihi yemer kıyame e, kıyamet gününde şehit kendi ailesinden, yakınlarından, akrabasından 70 kişiye de şefaat edecek. Şefaat de haktır. Peygamber Efendimiz'in şefaati haktır, gerçekdir, olacak muhakkak. Efendim şehitlerin şefaati haktır, gerçektir, muhakkak hukuk olacak ahirette. Alimlerin, mürşidi kamillerin, efendim üstazların şefaati haktır olacak. Efendim muhakkak olacak. allah Teala Hazretleri o sevgili kullarının şefaatini kabul edip günahkarlardan dilediklerini efendim layık olanları affı mağfiret eyleyecek aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet, bu kadar e, uzun uzun dikkatle üzerinde durduk. İmanınıza sahip olun. İman bir büyük kıymetli cevherdir. Efendim, bu cevherin hırsızları çoktur. O cevheri çok kıymetli olduğu için elinden almak isterler. Kadirinin kıymetini bilmeyen insanın elinden de çeker alırlar. Onun için o cevheri o hırsıza, hangi bir hırsız, iman hırsızına kaptırmamak lazım efendim imanı iyi korumak lazım iyi havaz etmek lazım kalbinin derinliklerinde saklamak lazım aklının kafasının efendim daha en derin en güzel yerine en sağlam yerine yerleştirmek lazım efendim imanın çok önemli olduğunu bilmek lazım İslam'ın bir kurtuluş reçetesi olduğunu bilmek İslam'a sımsıkı sarılmak lazım maalesef Eğitim farkları insanları efendim tarihi değerlerimizden uzaklaştırıyor. Tarihte denenmiş beğenilmiş efendim kıymetlerimizi harcattırıyor. Şimdi karşımda efendim Osmanlı e, tarihini anlatan kitaplarım var kötubanimde. Efendim ciltlerle kitaplar var. Efendim çok kıymetli araştırmalar var. Efendim İslam tarihi ile ilgili ciltlerle eserler var karşımda. Efendim İslam insanı mükemmel insan yapıyor. İnsanı kamil yapıyor. Öyle palavra değil, lafla değil. Dışı süslü, içi kirli değil. İçi içi kokmuş değil. Dışı efendim parlak, kalbi fesat insan değil. Efendim bilmem ütülü pantolon giyip papyon kırvat takıp da hazineyi efendim, soyup soğana çevirenler gibi değil. Efendim işte İslam ülkelerinin hali pür, pür melali yani üzüntü verici halleri maalesef ahaliler sömürülüyor. Efendim bazı insanlar büyük haksızlıklar yapıyor ve o haksızlıkların da hesabı bilmiyorum da kim tarafından ne zaman sorulacak ahirete mi kaldı efendim bazen e, işte çalan çaldığıyla kalıyor Filipinlerde Margaret Mar, Mar, Mar Marcus, Marcus öldü bilmem ne kadar serveti çıktı Amerika'da efendim bilmem Endonezya'da Suharto devrildi damadının bilmem ne kadar serveti efendim vesairesi konuşuluyor efendim Allah Allah Müslümanları her türlü şerlerden ve şerlilerden korusun. Bir de efendim şuur sahibi eylesin. Tabi şey olunca böyle kötü yöneticiler ve kötü efendim haydutlar, hırsızlar, çeteler olunca efendim aynı zamanda doğru düzgün İslam'ı yaşamak, uygulamak da zor hale geliyor. Baskılar oluyor. Efendim e, dinini vicdanının razı geldiği, düşündürdü, kararlaştırdığı şekilde uygulayamaz duruma düşebiliyor insanlar. Allah bizi her türlü hayırlara erdirsin dünyada, ahirette ve her türlü şerden korusun yine dünyada ve ahirette. Bir hadis-i şerif daha okuyup sohbetimi tamamlamak istiyorum. Efendim Ebu Zaid El-Hudri Hazretlerinden rivayet olmuşum. Ya da Hakkullahu ila selasetin. Allah üç zümreye, üç efendim, durumdaki kişilere, şu anlatılacak üç durumda olanlara güler. Yani hoşunu dolur. Sever onları. Bir El safhu Namaz kılmak için insanlar saf bağladıkları zaman Cenab-ı Hakk'ın divanına, dergahına yönelip imam önde saf bağladılar. Efendim, Allah sever. Güler. Yani gülmek ne zaman oluyor? Sevin sevince oluyor. Cenab-ı Mevla o kullarına güler. Sever. Namazı tabi kılmak iki şekilde olur. Ya evinde kılarsın ya da gidip camide cemaatle kılarsın. Cemaatle kılmanın sevabı 27 kat sevap. Eğer mahalle caminde kılarsan cuma namazı kılınan büyük camide kılınırsa 50 kat sevap. Efendim dağın başında kılarsa efendim onun da sevabı e, fazla. Namazları kılın, cemaatle kılın. Camiler mahsun. Minareler mahsun. Kalmasın. Tıklım tıklım dolsun. Herkes namazını kılsın, sevabını kazansın dinini de öğrensin. Sonra ve iler racule yukatilo vera'e ashabi ve arkadaşlarının efendim ötesinde cihad eden adama mücahit kişiye kahraman kişiye de Allah güler. Yani arkadaşları e, geri de kalmış bu daha ileri gitmiş korkmuyor düşmandan efendim cihad etmeye devam ediyor cesur ve arkadaşlarından da ileride on da sever yani insan sağına bakar solduna bakar herhalde beraber e, saldırmayı düşünür böyle tek başına etrafını düşman çevirmiş bir vaziyette olmayı olmaktan çekinir herkes ama bu arslan gibi atılmış Allah onda sever iki Üçüncüsü ve iler racülü fi sevadil leyl ve geceliğin kalkıp gecenin karanlığında uykusunu bırakıp kalkan kişiye de güler, sever. O neden kalktı tabi? Abdest alıp namaz kılmak için kalktı. Zaten geceliğin kalkmaktan murat, gece namazına kalkmak demektir. Kıyam-ı le leyl demek, teheccüd namazı kılmak demektir. Efendim? O da önemli. Çünkü insan bu benim anlattığım derin tefekkürleri, ince manaları düşüne düşüne otur. Geceliğin e, namaz kılıp, zikredip düşündüğü zaman da bırak düşünülür. Çok feyizli olur ve efendim e, sonuçta çok e, güzel düşer. Onun için bunların hepsini yapmaya çalışmalı. Yani namazı cemaatle kılmaya çalışmalı. efendim İslam'a hizmette en önde gitmeli. Efendim geride kalmamalı, e, savaş olursa savaşta da efendim düşmandan kaçmamalı, e, efendim aslanlar gibi cihad etmeli, efendim geceliğinde kalkıp mevdasına tazarru ve niyazı eylemeli. Üçüncü hadis şerif Ahmed ibn Hamd el Abu Dawud nesiyi, Taberani, Beyhaki gibi efendim kaynaklarda o da Amir radıyallahu Anh'ten rivayet edilmiş. Yüce bu yüce Rabbu'ke. Min ra'in men şey şaziyetin bi cebelin yüzzinu li ve yusalli fe Allahu Azze ve Cel: "Bunzuru ila atti haza yüzzinu ve yukimu li salah, minni kad ghafar tuli atti ve edkaltuhu'l cenne." Kal, kal. E bu Rabbuke, senin Rabbın beğenir. Kimi beğenir? Rai ganemin. E, koyun güden bir çobanı beğenir senin Rabbın diye hitap ediyor. Firesi şaziyetin bicebelin. Dağda efendim, bir yüksek e, mıntıkada. Efendim, şaziye, şazaya diye çoğulu geliyor. Mahallül Mürtefi manasına kullanılıyor. Nadir kelim olduğu için Arapça bilen kardeşlerimize efendim bilgi vermiş olalım. Tıya benzeyen zı ile noktalı z ile efendim bir dağda bir yüksek yerin başında efendim koyun güden bir kimseyi Allah sever, hoşunu dolur ondan. Ne yapıyor o şahıs? E, namaz için ezan okuyor. Aslında dağın başında yani köyde değil, kasabada değil, şehirde değil var. Mecbur da tabii o koyunlara bakacak. Bir çoban lazım. Değil mi? Namaz için ezan okuyor ve yusalli. Sonra namaz kılıyor. Ezanı tabii yüksek sesle okuyor. Feyekulullah azze ve celle aziz ve olan Allahu Teala Hazretleri buyurur ki onun böyle yapması üzerine ünzuru ila abdi şu benim kuluma bakın şu benim kuluma bakın ünzuru ila abdi hâza, şu benim kuluma bakın yuezinu ezan okuyor ve yukimu lissalâ e, namazı efendim e, güzelce kılıyor yakafu minni benden korktuğu için kimse görmediği halde gösteriş yok bir şey yok namaz vakti gelince aman namazımı geçirmeyeyim Namazımı kılıyım diye emri tutmak için benden korkarak efendim bu ibadetini yapıyor. Kadıgar Tüllü ben bu kudumu mağfiret ettim ve etkaldı cenne ve onu cennetime dahil eyledim cennetlik eyledim der diyor. Tabii aziz yorma terim kardeşlerim insanın adı olabilir çeşitli şartlar olabilir. Bunu da unutmayın ezan okuduğunuz zaman sizin görmediğiniz varlıklar sizin yanınıza gelir efendim o dağın başında yalnız kaldığınız ezan e, namaz yalnız değildir o ezanı duyanlar hatta meleklerden ayrı dağlar taşlar ağaçlar topraklar hepsi efendim o ezanı okuyana şahit olacaklar kıyamet gününde bu kul efendim ezan okudu diye ve e, e, çok sevap kazanır onun için e, dağda, bayırda, kırda, şehirde, köyde, kasabada, yaylada, mezrada neredeyseniz Allah'a karşı kulu vazifenizi güzel yapın. Namaz dinin direğidir. Namazlarınızı ihmal etmeyin. Dininize sımsıkı sarılın. İslam çok güzel bir din. Aman imtihanları kaybetmeyin. Allah yardımcınız olsun, yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak tevfikini cümlemize refik eylesin. Cümlemizi yolunda daim zikrinde kayıp ibadetine müdavim eylesin. Allah gönüllerinizin muratlarını sizlere lütfuyla, keremiyle, bağışlayasın, ihsanylesin, ikramylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.